Radyo Tiyatrosu Caferi Tayyar Program Yönetmeni Ümit İsmailoğlu Senaryo, Mehmet Uyar. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Suyundan içebilir miyim delikanlı? Elbette, buyurun. Oh. Sağ ol. Suyun serinmiş. Afiyet olsun. Bu kuyunun suyu çok güzeldir. Hem yenice çektim. <gülüyor> belli, belli. Medinelisin diyeyim. Evet. Adım Zübeyir. Muhammed'e uyanlardansın öyle mi? Elhamdülillah. <gülüyor> Cafer'i bilir misin? Hangi Cafer'i? Ee, galiba Habeşistan tarafından gelmişler. Ha tamam. Sen Cafer bin Ebi Talib'i soruyorsun. Bilirim tabii. sana. Ne? Cafer'i anlat. Şey Anlatırım da Neyini anlatayım Kimdir nasıl biridir Nerelidir hepsini anlat Peki niye merak ediyorsun Önce benim soruma cevap ver delikanlı Kimdir bu Cafer Cafer Ebu Talib'in oğlu Peygamber efendimizin amcasının oğlu Geçen hafta Habeşistan'dan geldiler Niçin gitmişti Müslümanlar Mekke'deyken çok <Gülüyor> eziyet görüyorlar Putperestler Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlardı işte bu sıralarda peygamberimiz bir grup Müslümanı Cafer bin Ebu Talip başkanlığında Habeş ülkesine göndermişti. Yani kaçtılar mı? Hayır kaçmadılar. Hicret ettiler. Derlenip toparlanmak ve yeniden memleketlerine gelmek için hicret ettiler. Medine'ye hicretiniz de böyle mi? Elbette. Habeş ülkesine hicret küçük hicretti. Medine'ye hicretse büyük hicretimizdir. Cafer şimdi Medine'de öyle mi? Habeş ülkesine hicret edenler... Gördüklerinde bizler peygamberimizin komutasında Hayber seferindeydik. Zafer sevinciyle Medine'ye geldiğimizde onları gördük. Sevincimiz bir kat daha arttı. Tebrik ederim. Sanki siz... Cafer gibi bir yiğide kavuştunuz. Ne hadi. Neyse sen devam et. O gün sevincimizden epey ağlaştık. Efendimiz çok memnun oldu. Mübarek gözleri yaşardı ve Cafer'e sarıldı alnından öptü. Demek Cafer Muhammed'in gözünde çok değerli bir... Tabii Efendimiz o kadar neşelendi ki Heyber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi hangisine sevineceğimi bilemiyorum dedi. Ama bunları niye soruyorsunuz? Lütfen devam edin. Sonra Efendimiz Cafer'e ve yanında bulunan yetmiş Müslüman'a hitaben sizin hicretiniz iki defadır. Siz hem Habeş ülkesine hem de yurdunuza hicret ettiniz dedi. O günü anlatmak mümkün değil. Peki Cafer şimdi nasıl bir vaziyette? Biraz mahzun. Biz gülerken o düşünüyor. Tek başına dolaşıyor. Şu sıralar bu halde. Niye? Söyle delikanlı. Cafer niye bu halde? Bilsen. Oysa Habeş'ten geldi. Efendimize kavuştu. Sevinmesi gerek. Ama... Beni Cafer'e götür. Say, sen kimsin? Ben bir bedeviyim. Bedevi mi? Deminden beri Cafer'i niye soruyorsun? Cafer gibi bir insanın dini yüce bir dindir Cafer gibi bir yiğidin dini mükemmel bir dindir O dine geleceğim Cafer'in sevdiği efendisi Efendiler efendisidir Ona intisap edeceğim Cafer'i önceden tanır mıydın? Ahlakını ve insanlığını tanırdım ama Kendisiyle tanışamadım Ne demek istiyorsun? Onu görmedim ama görmeden sevdim ve takdir ettim Doğrusu çok meraklandım ne oldu anlatır mısın? Ben bir zamanlar sizlere düşman. Ya. Hayber'de ben de vardım. Ne? Sizlere karşı kılıç salladım. Üç Müslümanı şehit ettim ve birçoğunu yaraladım. Bu sözlerle ne anlatmak istiyorsun? Bunların Cafer'le ne alakası var? Ben sizlerle dövüşürken Cafer'in kervanı da... ...benim göremden geçiyormuş. Uçsuz bucaksız çöllerde... ...yollarına devam ediyorlar... ...Medine'ye doğru geliyorlarmış. İşte o sırada... ...karımı görmüşler... ...tek başına... ...perişan halde. Karım ağlıyormuş... ...feryat ediyormuş. Sormuşlar... ...ne işin var buralarda... ...niye feryat edersin? Oğlum demiş karım... ...oğlumu kaybettim demiş... Babası Hayber'e İslam orduları ile harbe gitti. Bunun üzerine oğlum babamı isterim diyerek peşinden gitti. Kayboldu. Şimdi onu arıyorum demiş. Bilememiş karşısındakilerin Müslüman olduğunu. Her şeyi söylemiş. Ama Cafer karıma sen merak etme. Ben şimdi onu bulup getiririm sana demiş. Yanındaki kadınlara bu kadın kadıncağıza iyi bakın. Kim olursa olsun bir anadır o. Analara canımız kurban diyerek sürmüş atını oğlumu aramış. Ve bir gün boyunca dolaşmış çölde. Bir gün boyunca. Sonra bulmuş mu oğlumu? Bulmuş. Susuzluktan ölmek üzereymiş oğlum. Canımın parçası oğlum. Cafer yetişmeseydi ölecekmiş. Devam edin lütfen. Oğlumu kurtarmış. Almış anasına vermiş. Sormuş karım. Ey oğlumu kurtaran, ey acımı dindiren sen kimsin? Cafer de, beni soruyorsan adım Cafer. Ebu Talib'in oğlu Cafer. Müslüman, Muhammed'in dininden. Gördüğün bu kervanda hepsi aynı dinden. Habeş ülkesinden gelip Medine'ye Efendimizin yanına gidiyoruz. Karım şaşırmış. Karım ne diyeceğini bilememiş. Bakmış, bakmış onlara... Ağlamış, ne olur anlatın bana dininizi demiş, Müslüman olmuş. Elhamdülillah, ne büyük şeref. Peki ya sen? Ben Cafer'i görmek istiyorum, beni ona götür. Cafer ha? Dalgınsın Öyle öyle. Niye ama her gün böylesin Bak geldik Efendimize kardeşlerimize ve şehrimize kavuştuk Bizim için ev yaptılar Hayber ganimetine ortak ettiler Bağırlarına bastılar Sevdiler sevindiler geldiğimiz için Kainatın efendisi Peygamberimiz sana sarıldı Sevincinden ağladı Buna rağmen niye mahsunsun Niye dalgınsın Ah Esma Allah'a şükürler olsun. Bu yüzden sevinçliyim. Mutluyum. Ama içimde kıvranan bir şeyler var. Kıvranıp duran ve rahatsız eden. Ne oldu? Neyi düşünüyorsun? Bedir'i düşünürüm. Hende'yi düşünürüm. Hayber'i düşünürüm. Ah! İlla Uhud'u düşünürüm. Sonunda zafer bizim oldu. Sevinmez misin zafere? Sevinmez miyim? Hem de çok seviniyorum. Efendimize kavuştum diye seviniyorum. Medine'ye geldim diye seviniyorum. Önceden düşmanım bildiklerimi Müslüman görünce seviniyorum. Bir devletin doğduğunu, gittikçe büyüdüğünü gördüğüm için seviniyorum. Öyleyse bu yüzün niyedir? Üzüm. İşte içimde kıvranan o, o üzüm. Nice kardeşlerim Mekke'de esiyet görürken, harplerde yaralanırken, ölürken. Çile üstüne çile çekerken beni Habeş ülkesinin sarayında gül bahçelerinde yakalayan ve bir daha bırakmayan o hüzün. Peki niye? Ben bu sevinci hak etmedim Ümeyis kıza Esma. Ben gülmeyi hak etmedim. Çünkü ben çile çekmedim. Ben yaralanmadım. Ben sadece Habeş ülkesinde boş boş dolaştım, oturdum, yattım. Ama oralarda hep ağlıyordun Cafer. Sürekli burayı anıyordum Ağlıyordum Nasıl ağlamayım Esma Kainatın efendisi peygamberimiz burada çile çekerken Arkadaşlarım dövüşüp kan dökerken Yaralıyken Ben sağlamdım Ben oturuyordum Ben sadece ağlıyordum Başka ne yapabilirdin ki Ne mi yapardım İmkanım olsaydı kanatlanır ve uçardım Uçup hendeye konar Uhuda konar Cihad ederdim Çok iyi hatırlıyorum bir gün Efendimiz namaz kılıyordu. Yanımda Ali de vardı. Ben baktım, baktım, heveslendim. Yanlarına durmak istedim. Yanımda bulunan babam, benim bu isteğimi bakışlarımdan anlamış ki, koş dedi, sen de kıl. Koştum ve namaza durdum. Namazdan sonra Efendimiz bana doğru döndü, gülümsedi, başımı okşadı ve Hak Teala sana iki kanat versin. ...cennette onlarla uçarsın, dedi. İşte ben de Habeş ülkesindeyken hep bunu hayal ettim. Uçmayı, dünyadayken bile. Caver, lütfen bu kadar üzme kendini. Demek ki takdiri ilahi böyleymiş. Efendim aç kalmış. Açlıktan karnına taş bağlamış. O kainatın efendisi yüce insan ve kardeşlerim... ...açlıktan karınlarına taş bağlarken... ...ben Necaşi'nin sofralarında... Olsam bile... Yiyemedin. Mekke'yi düşündün. Bu yüzden zayıfladın. Bu yüzden acı çektin. Saraylar gördüm. Şırıl şırıl akan dereler ve nice şatafat gördüm. Onlarsa işkence gördü. Uhud gibi büyük bir imtihan gördü. Gören gözlerindi sadece. Gönlün görmüyordu. Ben seni bilmez miyim? Gözlerinin sunduğu Habeş ülkesini almıyordu gönlün. Kabul etmiyordu. Sen orada öyle bir göz açmıştın ki... ...her an hasretle ağlıyordun. Çünkü, çünkü çünkü sen de aynı haldeydin, değil mi ya Esma? Sen de benim gibiydin. Allah'a hamd olsun, hasretinde olduğumuz yerlere geldik. Geldik ama ben duramayacağım. Ya ne yapacaksın? Bir harp çıksın, bir sefer çıksın diye bekleyeceğim ve ilk önce ben gideceğim. En başta, Ahtım var, bederin, uhudun ve hayberin aşkına cihad edeceğim. Önceden harp edemeyişimin eksikliğini telafi etmeye çalışacağım. Ya Hacı Biri geldi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayrola Zübeyir. Sana bir misafir getirdim. Şeref verdiniz. Buyurun. Hoş geldin yabancı. Cafer sensin demek. Evet. Benim. Ya Cafer. Lütfen. Eğilmeyin önümde. El öptürmen mümkün değil. Lütfen. Ben sana kölen olmak için geldim. Rica ederim. Ne münasebet. Ben senin kölenim. Emret. Ne istersen yapayım. Hayır. Sen benim misafirimsin. Ve başımın üzerinde yerin var. Bizde kölelik yoktur. Biz köleliği kaldırmak için varız. Öyleyse... Şu şu ellerimi kesin. Çıkarın kılıcınızı kesin ellerimi. Herhalde aklını kaybetmedi. Bu eller senin din kardeşlerini öldürdü. Bu eller senin kardeşlerini yaraladı. Ne olur bu ellerimi kesin veya öldürün beni. Biz öldürmek için değil... Ölü kalplerin dirilmesi için yaşıyoruz. Beni dirilten sensin. Hayır. Haşa ben değil. Ya kim? Allah. Allah. Her şeyi yoktan var eden... Tek olan, eşi ve benzeri olmayan Allah. Dirilten de o, öldüren de. Onu bilmek istiyorum. Öyleyse seni hemen Resulullah'a götüreyim. Orada kelimeyi şehadet getirirsin, kardeşim. Bana kardeşim dedin? Kardeşimsin elbet. Çünkü Müslümanlar kardeştir. Gel sarılayım sana. Yüzüm gülmüyordu. Güldürdün beni. Üzgündüm. Sen güneş gibi geldin kapıma. Gönlümü ışıttın. Sevince boğdun beni. Bir zafer yaşattın. Allah razı olsun. Kim o? Cafer. Bir misafirimiz var. Yüksek huzurda Müslüman olacak. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ahdû ve Şu giden Cafer bin Ebu Talib değil mi? Evet evet o. Atının heybeleri de dolu. Böyle nereye gidiyor acaba? Cafer! Hey! Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Böyle nereye gidiyorsun ya Cafer? Dağın yamacında bulunan şu köye gidiyorum Bakıyorum kedini yanında taşıyoruz Elbette Onun yüzünden efendimiz bana Ebu Hureyre Yani kedilerin babası dedi Lakabınla iftihar ediyorsun İftihar abi. ediyorum Çünkü <gülüyor> bu lakabı bana Efendimiz verdi Pekala Hadi eyvallah Zahin ne yapacaksın o köyde? Köyde çok fakir kimseler varmış Açlıktan kıvranırlarmış Efendimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir demez mi? Ben tok yatamadım. Allah razı olsun. Ya Ebu Hüreyre unutma ki ben de fakirlerin babasıyım. Efendimiz bana da böyle dedi. Selamun aleyküm Cafer. Yeni bir haber var mı? Aleyküm selam. Resulullah, Haris'i Busra'ya ençi olarak gönderiyor. Bir tebliğ mektubu yazdırdı. Allah'a şükür bugünleri de görüyoruz. İnşallah dinimiz bütün dünyaya yayılacaktır. İnşallah. Muhammed aleyhisselam, Rum İmparatorluğu'nun yıkılıp... ...Kostantinie'nin bile fethedileceğini söyledi. Müslümanlar mı fethedecek? Elbette. Gözlerin niye yaşardı Cafer? Efendim bir müjde verecek de yaşarmayacak mı gözlerim yaşaracak öyle yaşaracak ki biliyor musun ya Abdullah bin Revaha sanki şu anda sen müjdeyi söyler söylemez kendimi Kostantiniye'ye doğru uçuyor gibi gördüm belki ondan yaşarmıştır gözlerim görüyorum ki çok heyecanlısın ya Cafer hani genç de değilsin yaşın kırkı geçiyor diyeceğim şu ki seni gören bu adam yemiyor içmiyor konuşmuyor Ha bile düşünüyor, ha bile hayal kuruyor. Ha bile uçuyor sanacak, öyle mi? <gülüyor> öyle tabii. Ah, Konstantiniye'yi fethedenlerden biri de ben olsam. Ah, keşke. Ama sen veya ben olmasam bile muhakkak fethedilecek ya. İslamiyet oralara kadar yayılacak ya. O günlere erişenlere ne mutlu. Seni bilmem ama ben biraz yoruldum. İstersen gel şu ağacın altında oturup dinlenelim. İyi olur. Allah oh, elhamdülillah. Rüzgar ne de güzel esiyor burada. Ilgıt ılgıt. Hep hayal ederim. Medine tamamen ağaçlar içinde olsa. Sular şırıl şırıl aksa. Ve sen de şiir söylesen. Tam yerinde olur. Habeşistan'da hayal ettiğim gibi yerler çoktu. Her yan orman, her yan ırmak. Hele Nil. Desene, şiir söylüyordun hep. Evet, öyle şiirler ki... ...habire yüreğimi kanatıyordu. Anlayamadım Hep hasret şiirleri söylüyordum Gazalara hasret Demek bu yüzden yüzün gülmüyor Gülmeyi hak edersem gülerim Ne demek Sen gülmeyi kat kat fazlasıyla hak ettin Hayır hak etmedim Sen ki peygamberimizin buyruğuyla Gurbete gittin Dinin için memleketinden ayrıldın İlk hicret edenlerdensin Sen ki koskoca Habeş Kralı Necaşi'ye İslam'ı anlattın Onun Müslüman olmasına vesile oldun de bana. Şimdi bunlar gülmene yetmez mi? Yetmez. Sebep? Cihatlara iştirak edemedim. Kılıcım kınında öksüz kaldı. Hey! Ne oluyor orada? Haris yola çıkıyor. Gel biz de uğurlayalım. Evet. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet, Allah emanet, Allah emanet, Allah emanet ol. Allah yolunu açık etsin ya Haris. İnşallah mektubu sahibine ulaştırırsın. Resulullah mektubunu götürmekle ne büyük şeref kazanıyorsun. Hey! Baba! Baba! Ne var bir şey mi oldu? Niye koşuyorsun? Baba! Ne oldu söylesene oğlum. Derin Ebu Yüre'yi gördüm. ...dava giderken. Ona bir şey mi oldu yoksa? Hayır baba ona bir şey olmadı. O söyledi bana. Ne söyledi? Medine'de çok şeyler olmuş. Ne olmuş ol. çabuk söyle. Elçimizi şehit etmişler. Eller? Rumlar. Emri Şerhabil vermiş. Elçiye dokunulur mu? Bu ne aşağılık hareket? Baba biliyorsun Şerhabil kötü biri. Kendi askerine bile zulüm ettiğini söylüyorlar. Anlatsana ne zaman olmuş bu olay? Geçen hafta şu anda Medine'de sefer hazırlıkları varmış. Sefer hazırlıkları mı? evet. Peygamber Efendimiz haberi duyunca hemen eshabı kiramı toplamış. Üç bin kişilik bir ordu kurulmasını emretmiş. Sonra da buyurmuş Söyle oğlum. Kelimesi kelimesine söyle. Zeyd bin Halise'yi cihada çıkacak olan şu insanların başına kumandan tayin ettim. Zeyd bin Harise peygamberimizin azatlı kölesi değil mi? Evet o. Ey yüce Allah. Ne güzel bir din nasip ettin bana. Öyle bir din ki köleler bile kumandan olabiliyor. Devam et. Sonra ne buyurmuşlar? Sonra... O şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talip geçsin. Cafer? Büyük sahabi. Sefere onun gibi insanlar katılıyorsa gayri şerhabil korksun. Daha sonra o da şehit olursa yerine Abdullah bin Revaha geçsin. O da şehit olursa Müslümanlar aralarında istişare ederek münasip gördükleri birini seçip onu kendilerine emir yapsınlar dedi. Aynen böyle söyledi. Ne hoş söylemiş. Ne güzel söylemiş. Baksan oğlum. Efendimizin böyle söylemesinde bir hikmet var. Bu büyük bir haber. Nasıl? Zannım odur ki oğul, Zeyd de, Cafer de, Abdullah da şehit düşecek. Efendimiz isimlerini boşuna sıralamıyor. Ordu toplanıyor mu acaba? Toplanmış bile. Cürf ordu gahında. Efendimiz yarın orduya hitap edecekmiş. Öyleyse ne durursun? Çabuk annene haber ver, zırhımı getirsin. Azığımı hazır etsin. Çabuk! Ey aziz hayat arkadaşım. Çocuklarımı ve seni Allah'a emanet ediyorum. Bu yüzden kaygım yoktur. Gözüm arkada kalmayacaktır. Çünkü hepimizin sahibine emanetsiniz siz. Beni sağ dönecek diye gözleme. Kapı eşiklerinde bekleme. Şimdiden şehit bil. Çocuklarıma öyle öğret. Alıştır. İslamiyet'i ve Allah'ın Habibini anlat onlara. Anlat ki... ...şehitliğin ne demek olduğunu anlasın... ...ve şehit olmak istesinler. Ya Cafer bin Ebu Talib... ...evimin direği efendim... ...sen bu hususta meraklanma... ...var git, hizmet seni bekler... ...benim içinde kılıç salla... ...dönüşün dünya halinle olmayabilir... ...olsun... ...şehadet haberin gelsin yeter ki... ...o şeref bizi ayakta tutar... kuvvet verir. Benimle Habeş ülkesini gören... ...gönlümle bir olan... Birlik olan ya Ümeys kızı, dilin dert görmesin. Ne olur, şehit olmam için dua et bana. Ya Cafer, ikimiz de ilk defa cihada iştirak ediyoruz. Allah utandırmasın. Zeyd bin Harisi, komutanımızı görüyor musun? Şerefli peygamber sancağı eline ne güzel yakışıyor. Zeyd sancağı taşımaya layık, yüksek bir mümindir. Sanki sancakla bütünleşmiş, tepeden tırnağa ikhlas içinde. Hepimiz bütünleşmişiz. Biz sancaklayız, sancak bizimle. Çünkü onda kelime-i tevhid yazılı onun yere düşmesi bizim mağlubiyetimiz veya davamızın yere düşmesi demektir. Onun için gözümüz, gönlümüz ondadır. Efendimiz cürf ordugahında ne söylemişti, nakleder misin? Nakletmek, bu bir vazife. Çünkü İslamiyet nakil dinidir. Kimsenin kendine göre, aklına göre konuşmaya selahiyeti yoktur. O zaman Müslümanlar sayısınca İslamiyet olurdu. Halbuki bu din hiçbir şey ilave edilip çıkarılmadan müminden mümine nakledilen nakledile ta kıyamete kadar devam edecektir. Affedersin, biraz uzattım ve galiba mevzunun dışına çıktım. Nakletmekten söz edince bu değişmez gerçeği dile getirmekten kendimi alamadım. Eee peki sen cürfte yok muydun? Maalesef geç haberdar oldum. Geldiğinde Resul aleyhisselam oradan ayrılmıştı. Bu sebeple mübarek sözlerini işitme saadetinden mahrum kaldım. Hiç değilse nakil yoluyla duyayım de kalbim cilalansın. Buyurun lütfen. O sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki... ...Haris'in şehit olduğu yere kadar gidin. Orada kafirlerden kim varsa onları önce İslamiyet'e davet edin. Eğer kabul ederlerse... İslam dinini kendilerine öğretin. Şayet karşı gelirlerse Allahu Teala'nın yardımını isteyerek muharebe edin. Küçük çocukları, yaşlıları, kadınları, din adamlarını öldürmeyin ve kimseye eziyet etmeyin. Ağaçları kesmeyin. Çöl, ey dostum çöl, ben Cafer, şehadete susamış bir mümin, şehadete susadım çünkü ahirette sadece şehitlere hesap sorulmayacak, bütün mesele şehit olarak ölmekte, seni çok iyi tanırım, ta çocukluğumdan beri seni tanırım, gel yol ver bize, yol ver ki gönlümüzde açan ebedi saadeti ta uzaklara, senin ötendeki ülkelere taşıyalım. Oralarda da insanlar mümin olma bahtiyarlığına kavuşsun. Gel, yol ver ey çöl. Yol ver, geçiş ver bize. Ne bu telaş asker e, Geliyorlar efendim Gelsinler Onların gelişinden mi korkuyorsun ha? Çok güçlü olduklarını söylüyorlar efendim Aptal Söylüyorlar <gülüyor> Söylesinler bırak Birazdan onlara öyle bir ders veririz ki Kimin güçlü olduğu anlaşılır Hadi Sedudu çağır buraya gelsin Baş üstüne efendim Gelsinler Zaten gelmelerini bekliyorduk Onlara öyle bir ders vereceğim ki... ...hepsinin kürtünü kurutacağım. <gülüyor> Kendilerini ne sannediyor bunlar? Hele... ...şunlara bir bakayım. <gülüyor> şunlara bak. Sanki el ayağı dolaştı hepsinin. Güçlülermiş. Çok iyi savaşıyorlarmış. Göreceğiz bakalım. Ha? Ha. Oradalar. Ne o? Bir avuç insan bunlar be Olsa olsa 3 4000 bin kadardırlar Saf olmuş ordu mu bekliyorlar <gülüyor> peki, peki Niye içim titriyor Niye çok görünüyorlar gözüme <gülüyor> Şerhabil Şerhabil kendine gel Sen ki Büyük Rum İmparatorluğunun kumandanısın Yani devsin Onlarsa cüce. Cüce <gülüyor> mi? Beni çağırmışsınız kumandanım. Ne? Ha, tamam. Gel Sedut gel. Bak şunları görüyor musun? Görüyorum. Muhammed'in askerleri olduklarını biliyor musun? Biliyorum. Elçilerinin intikamı için gelmişler. Fakat önce Müslüman olmamızı teklif ettiler. Komutanlar meclisi bu teklifi reddetti. <gülüyor> Böyle bir teklife nasıl cüret ederler? Bunları mağlup etmek çok kolay. Evet efendim. Biz ki Büyük Rum İmparatorluğu'nun askerleriyiz. Onları rahatlıkla kılıçtan geçirebiliriz. Evet efendim. Evet mi? Evet efendim. Öyleyse göreyim seni Sedut. Yanına istediğin kadar asker al. Ve hiç kimseye merhamet etmeden... ...hepsini kılıçtan geçir. Hadi göreyim seni. Ama şey... Ne var Sedut ne var? Kaysere haber versek? Korkuyor musun yoksa Sedut? Ya. ...korkmuyorum. Tabii ki korkmayacaksın. Bir Rum askeri asla korkmaz. Hadi doğruca ordunun başına geç. Dersini ver onlara. Başüstüne efendim. ek bile gitmeli. Hadi, hadi. hadi kardeşlerim, hadi, hadi, hadi. gayret, hadi, hadi. hey, çapere bakın. Düşman saldırıyor. Bir bakın hele. Hadi, hadi. tabii, o gibi saldırıyor düşmana. ...oradan görünüyor mu asker? Görülüyor efendim... ...bu bursdan her taraf görünüyor... ...kim oldukları bile seçilebiliyor... Tamam tamam kısa kes... ...çekil şuradan... Evet doğru... ...iyi görünüyor... ...ama askerlerim niye dağılıyor öyle... ...ne oluyor bunlara... Aman tanrım... ...bu adam kim... ...ölüme gözü kara gelen bu adam kim... Kim bu adam? Söylesen asker! Öldürün, şey efendim, bilmiyorum. Onu öldürün, onu. Ö, ö, öldürün onu. Öldürülecektir efendim. Derhal öldürün. Öldürücücekler. Bu adamları nereden bulmuşlar? Kartal gibi saldırıyor. E, e, efendim, e, efendim geri çekiliyorlar. Ne? Geri efendim. Niye? Niye geri çekiliyorlar? Efendim benim suçum yok, boğazımı sıkmayın. Boğuluyorum efendim. Elli bin asker bir avuç insanı öldüremiyor. Niye koskoca bir Rum ordusu, basit bir orduyu yenemiyor ha niye? Niye? Efendim ben ben bo, bu, bu bu Defol defol! Sizin de asker olmaz olsun. Bu adam ölmeli. Bir an önce ölmeli. Yoksa. Sedut nerede? Öldü efendim Öldü mü? Sedut öldü ha Ne haklı ölür ha ne haklı ölür o, o, Olamaz Seçme diyorum Çıldıracağım Demek Sedut öldü mü Sedut Ah Sedut sen haklıymışsın Muhammed'in askerleri sayıcı azama çok kuvvetliler Yazık ki sen haklılığını ölerek ispatladın zavallı Sedut Evet Evet <gülüyor> Kayser'den yardım istemeliyim Yüz bin kişilik bir ordu teşkil etmeliyim Askerlerimiz perişan durumda efendimiz Sizi görmek istiyorlar Moral için gelmelisiniz Utanın bir avuç orduya yenildiniz. Bir de beni istiyorsunuz. Yazıklar olsun size. Yalnız bırakın beni yalnız. Muhammed bu kahramanları nereden bulmuş? Nasıl yetiştirmiş? Herhalde gökten inmediler. Bu bozgunu aklım hafzalam almadı. Ey aklımı paçavraya çeviren Muhammed... Seni tanımak isterim. Ya Cafer. Ya Abdullah bin Refaha. Ey şehit olduğumda peygamber sancağını taşıyacak Allah dostları. Resulullah'a selatü selam. Ve Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki, ilk savlet lehimize oldu. Şüphesiz bu neticenin birinci sebebi, başta ahir zaman nebisi olmak üzere, müminlerin ardımızca ettikleri dualardır. Şahit olduğumuz gibi, Efendimizin emrini harfiyen uyguladık. Ama düşman kibirliydi. Sayılarına güvenerek, İslam'a davet teklifimizi reddettiler. Fakat, Azamet sahibi Yüce Allah o kibirli insanları zelil etti. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Fazla bir kaybımız yok. Ne dersiniz? Muharebeye devam edelim mi? Elbette. Zaten düşman toparlanıyor. Bulunduğumuz mevkiyi terk edemeyiz. Nihai zafere kadar kılıç kınına girmemeli. Yüz kişi olacaklardır. Onlar ne bilsin ki bu bir avuç mücahidin arkasında dua ordusu var. Dua ordusunun bir neferinin seher vakti ettiği dua, orduları muzaffer kılar veya kahreder. İnşallah zafer bizim olacaktır. Abdestsiz kimse kalmasın. Resulullah'ın sünnetinden birini ihmal etmemiz Bizi düşman önünde mahcup edebilir Usul ve erkanınca abdest alınıp Namaz eda edilmeli Kaledekiler eğleniyor Evet duyuyorum Hı, Sanıyorlar ki Cafer Söyle ya Zeyd Öyle hissediyorum ki Müthiş bir cenk olacak eğer şehit olursam sancağı yere düşürme. Bırak, ben düşeyim. Ayaklar altında ezireyim ama sakın sancak düşmesin. Endişe etme ey kardeşim. Biz düşeceğiz fakat mukaddes sancak hep yukarlarda dalgalanacak. Ya Cafer. Evet. Ne istiyorsun? Ya Cafer. Ne olur söyle Zeyde. Ben de cenk edeyim. Senin sözünü dinler. Ne olur. Ama sen yaralısın. Yürüyemezsin. Olsun. Yine de cenk edebilirim. Ne olur. Fırsat verin. Ben de şehit olayım. Siz cenk ederken burada elim kolum bağlı durmayayım. Seyirci olmayayım. Senin de katılmanı elbet isterim. Ama kolun... Diğer kolun var. <gülüyor> ayakların kırık. Atabilirim. Süremezsin. Sürerim. Süremezsin kardeşim. Sürerim. Ya Cahil. Kardeşim. Hislerini almıyor. Senin bedevilerin en cesur olduğunu biliyorum. Öyleyse bırak. Bir bedevi de tevhid uğruna şehit olsun. İleride daha nice cenkler olacaktır. Sen o zaman lazım olacaksın. Ama... ...bu tepeden sizi seyretmek ne kadar acil. Sana söz veriyorum kardeşim. Söz. Senin için savaşacağım. Aşağıda oturup gelmeseniz de cenk devam ediyor. Gelin gözlerinizle görün. Sonra oğullarınızı anlatırsınız. Şimdi gelemiyorum. Gelirsem dayanamıyorum. Cafere verdiğim sözü unutur. Sürünerek de olsa savaş meydanına gittiğini <gülüyor> Aman Allah'ım. Ortalık tozdu mu? Rumlar bir toz buldu sanki. <gülüyor> Her yanı sarmışlar. Sayılmayacak kadar çok var. Allah'ım. Kardeşlerime kuvvetlerim. Zırhlar nasıl Sanki dünyanın bütün ordusu gelmiş buraya. Böyle dediğimde ben hatırlıyorum. Kardeşlerim cihad ederken ben... Hücuma geçtiler. Yüz bine karşı üç bin. Olur. Eğer insan inanırsa birken yüz olur. Ve üç bin kişiyle yüz bine meydan. Kurur. Öyle bir cenk ki anlatılır gibi değil. Sancağımızı görüyor Zeyd bin Haris taşıyor. Hem kılıç sallıyor hem sancağı taşıyor Vurun Vurun kardeşlerim Vaziyet nasıl Atlılarımız kafiri şaşkına çevirdi Eyvah Zeyd bin Haris'e vuruldu Sancak düşmek üzere Zeyd'in etrafını sardılar ama düreniyor Sancağımız düşmek üzere Eyvah Düşüyor. Doğru mu söylesin oğlum doğru mu <gülüyor> Cafer bin Ebu Talip sancağı kaptı ...öyle bir kılıç sallıyor ki... ...analar ne aslanlar doğmuş. ...şimdi... ...şimdi sancağımızı o taşıyor... ...şimdi kumandanımız o... Rabbi, ...Cafer'in muradına nail eyle... ...Cafer düşman saflarına daldı... ...askerlerimiz coştular... ...ilerliyorlar... Yiğit kardeşim benim için de vur... ...sancağımız ne güzel dalgalanıyor... ...Allah... ...Cafer'e kafir dayanmıyor... ...nasıl vuruşuyor bir bilsen... Yüzlerce adam etrafını sardı. Görülmüyor. Ne olduğu belli değil. Beğenemeyeceğim. Yanına geliyorum. Eyvah. Eyvah. Cafer'in bir kolunu kopardılar. Ama... Ama sancağı yine de yere düşürmedi. Kesik kolunun altına sıkıştırdı. Cafer sancak düşürmez. Düşürmez. Atı vuruldu. Atsız kaldı. Ama sancak düşmedi. İslam'ın sancağı düşmez. Diğer kolunu da kopardılar. Cafer hala yılmıyor. Yıkılmıyor Şimdi de sancağı pişleriyle taşıyor. Kafirler insafsızca vuruyorlar Her tarafı kuşatılmış İslam askeri çemberi henüz yaramadı Kafire kılıcın biri inip biri kalkıyor Allah İslam ismini kıyamete kadar şanlı sancağı gibi dalgalandırsın Elhamdülillah Nihayet Abdullah bin Revaha geldi Çemberi yardı ve sancağı teslim aldı Sancağımız gene yükseklerde. Sancağımız gene dalgalanıyor. Cafer şehit oldu. Büyük sahabi Rabbine vasıl oldu. Ne mutlu oldu. ...Cafer'in nasıl vuruştuğunu gördün mü? Gördüm ya Abdullah bin Revaha. Saydık... ...tam 70 yerinden yaralanmış. Önce iki kolunu kaybediyor. 70 yara alıyor... ...ama teslim olmuyor. Belinden ikiye biçilene kadar vuruştu. Biz o kadarını yaralı olduğumuz yerden... ...fark edemedik. Allah rahmet eylesin. İlk cengiydi. İlk ve son cengi. Ama ne şerefli son... Peygamberimize benzeyen birine de bu yakışırdı. Ben Ebu Hureyre. Abdullah bin Revaha gitti. Cenk sırasında kesilen parmağını ayağıyla basıp kopararak cihada devam etti. Ve o da şehit oldu. Sonra istişare edilerek Halid bin Velid komutansı seçildi. Halid orduyu derleyip toparladı, tekrar hücum ettik. Adına Mute denilen bir büyük zafer kazandık. Namun Bedevi, ordu da hep Cafer'den söz edildi. Onun şehadeti askerlerimize kuvvet verdi. Mute bir destan oldu. Ben Ebu Hureyre, Medine'ye döndük. Efendimize Zeyd'i getiremedik, Cafer'i getiremedik. Abdullah bin Revaha'yı getiremedik. Ama onların şehadet müşteleri ve bir mute destanı getirdik dedik. Namun Bedevi. Efendimiz zaten biliyormuş bunları. Mescidin minberindeyken muharebenin her anını tek tek anlatmış ve ağlamış. Ben Ümeys kızı Esma. Bir gün Efendimiz evimize geldi. Çok üzgün bir hali vardı. Çocuklarıma sarıldı. Hepsini tek tek öptü ve ağladı. Mübarek gözlerinden yaşlar döküldü. Onlara... ...iki kanatlı mesut kimsenin çocukları dedi. Ne demek istediğini anlamıştım. Cafer şehit olmuştu. namum Bedevi. Medine'ye varınca... ...sevinç gözyaşları içinde karşıladılar bizi. bir imtihan oldu bizim için. Allah'a şükür... ...alnımızın akıyla ihdandan çıktık. Ben Ümeys kızı Esma. Cafer'i gördüm dedi efendimiz. Cennette melek gibi uçuyordu. Derecesi gayet yüksekti. Kesilen kollarında kana boyanmış iki kanat gördüm. O kanatlarıyla uçuyordu. Namun Bedevi. Çocuklarıma Cafer'i anlatıyorum. Cafer'i iyi bilin, ona özenin, onun gibi olun diyorum. Ben Ebu Hureyre. Önceden benimle latife ederdi. Sen kedilerin babasıysan ya Ebu Hureyre, ben de fakirlerin babasıyım. Bana böyle dedi Efendimiz. Şimdi bir ad daha aldın. Ya Cafer bin Ebu Talib tayyar yani sen Cafer'i tayyarsın kardeşim böyle dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten ta ilk namazında sen efendimiz ve Ali cemaat olduğunuzda o bu neticeyi müjdelememiş miydi Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.